Forest Carter Küçük Ağacın Eğitimi Okuyan Seval Bektaş Şerokiler İçin Küçük Ağaç O öldükten sonra anne bir yıl yaşadı. Beş yaşındayken büyük anne ve büyük babamla yaşamaya başlamam böyle oldu. Büyük babaya göre kabile mensupları annenin cenazesinden sonra biraz kargaşa yarattılar. Tepedeki derme çatma kulübemizin çukurlu avlusunda toplaştılar ve gönderileceğim yeri tartışarak çözmeye çalıştılar. Bu arada boyalı yatakla masa ve iskambeleri de kırdılar. Büyük baba hiçbir şey söylemedi. Avlunun kıyısında kalabalığın dışında durdu. Büyük anne onun ardındaydı. Büyük baba yarı Cherokee olmasına karşı büyük anne safkandı. Büyük baba adamların tepesinden bakıyordu. Uzun boyluydu. Büyük siyah şapkası, yalnızca kilise ve cenazelere giderken giilen parlak siyah takım elbiseleriyle 180'likte. Büyük anne gözlerini yere dikmişti. Ama büyük baba bana bakıyordu. Bu nedenle avluna kıyısından adım adım yaklaşarak onun yanına gittim ve bacağına tutundum. Beni çekmeye çalıştıkları zaman bile ellerimi gevşetmeyecektim. Büyük anne benim hiç aldayıp sızlanmadığımı söyledi. Yalnızca tutunmuşum tutunmakta direndiğimi gören büyük baba uzun bir süreden sonra uzandı ve kocaman ellerini başıma koydu. ''Bırakın onu." dedi. Onlar da beni bıraktılar. Büyük baba kalabalıkta ender konuşurdu ama büyük annenin söylediğine göre konuştuğu zaman insanlar onu dinlermiş. Karanlık bir kış gününün öğleden sonrasıydı. Tepeden aşağı inerek kasabaya giden yola doğru yürüdük. Büyük baba önümüzden giderek bize yol gösteriyordu. Gisilerim kıtıktan yapılmış bir çıkınla omzuma atılmıştı. Büyük babanın ardından yürürken tırıs gidilmesi gerektiğini hemen öğrendim. Benim arkamdaki büyük anne de bize yetişmek için ara sıra eteğini topluyordu. Otobüs durağına gelene dek aynı şekilde yürüdük. Büyük baba öndeydi. Otobüs durağında uzun süre durduk. Büyük anne gelip geçen otobüslerin önündeki harfleri okuyordu. Büyük baba büyük annenin herkes kadar okuyabildiğini söyledi. Büyük anne... Alacakaranlık inerken burnumuzun dibine gelen otobüsümüzü seçti. Herkes otobüse binene dek bekledik. İyi de yaptık çünkü ayağımızı kapıdan attığımız anda sorun çıktı. Büyük baba önde, ben ortadaydım. Büyük anne de alt basamakta, kapının hemen yanındaydı. Büyük baba pantolonunun önce binden çıtırtılı cüzdanını çıkardı ve para ödemeye hazır bekledi. Otobüs sürücüsü biletleriniz diye sordu yüksek sesle ve otobüsteki herkes bize dikkatle bakmaya başladı. Bu durum büyük babayı sıra kadar etkilemedi. Otobüs sürücüsüne para ödemeye hazır olduğumuzu söyledi ve büyük anne benim arkamdan ona gideceğimiz yeri söylemesini fısıldadı. Büyük baba gideceğimiz yeri söyledi. Otobüs sürücüsü biletleri ne kadar tuttuğunu söyledi ve büyük baba parayı büyük bir dikkatle, çünkü ışık para saymak için yeterli değildi, Sayarken otobüs sürücüsü kalabalığa dönerek sağ elini kaldırıp nasıl deyince herkes güldü. İnsanların dost olduklarını ve biletimiz olmadığı için bize tavır almadıklarını görünce kendimi daha iyi hissettim. Sonra otobüsün arkasına doğru yürüdük ve ben hasta bir kadını fark ettim. Gözlerinin etrafında doğal olmayan bir morluk vardı ve ağzı kan içindeydi. Yanından geçerken elini ağzını götürerek kustu ve büyük bir gürültüyle Vah! Ho diye bağırdı. Ama ağrısının hemen geçmiş olması gerektiğini tahmin ettim. Çünkü kadın gülüyordu. Kadının yanında oturan erkek de gülüyor ve bacağına vuruyordu. Kravatında büyük ve parlak bir iğne vardı ve bu nedenle zengin olduğunu ve gereksinim duyulduğunda doktor çağırabileceğini anladım. Büyük anne ile büyük babanın arasına oturdum. Büyük anne uzanıp büyük babanın eline vurdu. O da büyük annenin elini benim göğsümün hizasında tuttu. Kendimi iyi hissettim. Ve uykuya daldım. Çakıllı bir yolun kıyısında otobüsten indiğimizde gece yarısını çoktan geçmişti. Büyük baba yürümeye başladı. Biz de ardından yürüdük. İnsanın içine işleyen bir soğuk vardı. Tombul bir karpuzun yarısı şeklinde ay çıkmıştı. Kırılıp görünmez olan yere kadar önümüzdeki yolu aydınlatıyordu. Ortasına atlar bürümüş olan tren raylarına doğru sapan edek dağları fark etmedim. Bakmak için başınızı iyice kaldırmanız gerekecek kadar yükseltilmiş bir bayırın tam üstünde, yarım ayın aydınlattığı karanlık ve gölgeli dağları. Büyük anne ardımdan seslendi. Wales, çocuk yoruluyor. Büyük baba durup geriye döndü. Bana baktı, büyük şapkası yüzünü gölgeliyordu. Bir şey getirdiğin zaman yorulmak iyi gelir, dedi. Yeniden dönüp yola koyuldu ama artık onu yetişmek daha kolaydı. Büyük baba yavaşlamıştı. Bu nedenle onun da yorulmuş olduğunu tahmin ettim. Uzun bir süre sonra tren raylarından ayrılıp bir patikaya saptık ve dağlara doğru ilerledik. Bir dağın tam karşısına çıkacakmışız gibi görünüyordu. Ama yürüttükçe dağlar açılmaya ve bizi dört bir yandan kuşatmaya başladı. Ayak seslerimiz yankılandığında çevremizden gürültüler geldi. Sanki her şey canlıymış gibi ağaçlardan fısıltılar ve iç çekişler uçuşmaya başladı. Manzara heyecan vericiydi. Her tarafta çıngırtı ve ışırtı vardı. Kayaların üzerinde yay yay gölcükler oluşturan sıra dağlar görünüyordu. Yarım ay bayırın ardında gözden kayboldu ve gökyüzünde gümüş rengi bir ışık bıraktı. Bu ışık çukuru, üzerimize yansıyan gri bir kubbe gibi aydınlattı. Büyük anne ardımda bir şarkı mırıldanmaya başladı. Bu şarkının yerli dilinde olduğunu biliyordum. Anlamını kavramak içinse hiçbir sözcüğe gereksinim yoktu. Bu şarkı. Kendimi güvenli hissetmemi sağladı. Bir av köpeği o kadar ani havladı ki sıçradım. Uzun ve yaslı, uzaklara, dağlara doğru yankılanan iç çekişlere bölünmüş bir havlama. Büyük baba kıkırdadı. Bu yaşlı mahat olmalı. Kulaklarına güveniyor. Diğer köpeklerin koku alma sonda onda bulunmaz. Bir dakika içinde yanımız yöremiz av köpekleriyle doldu. Büyük babanın etrafında havlıyor ve yeni kokuyu almak için beni kokluyordu. Yaşlı Maud bu kez tam yanımızda yeniden avladı ve büyük baba ''Kes sesini Maud'' dedi. O zaman Maud onun kim olduğunu anladı ve koşarak gelip üstümüze atladı. Bir su kaynağının üzerindeki kütüğü geçince büyük ağaçların altına kurulmuş tahtta bir kulübeye geldik. Kulübenin ardında da önündeki açıklıkta bir sundurma vardı. Kulübenin odaları birbirinden ayıran geniş bir holü vardı. Holün iki ucu açıkta. Bazı insanlar buna galeri derler ama dağlılar köpek geçidi demeyi yeğlerler. Çünkü av köpekleri buradan geçer. Hol'ün bir yanında yemek pişirmek, yiyip oturmak için yapılmış büyük bir oda, diğer yanında ise iki yatak odası bulunuyordu. Odalardan biri büyük baba ile büyük anne içindi. Diğeri ise benim olacaktı. Ceviz ağacından direklerin arasına serilmiş geyik derisi postun üzerine oturdum. Açık pencereden, yarı karanlıktaki su kaynağının yakınında bulunan ağaçları görebiliyordum. Birden anneye ve bulunduğum yerin yabancılığını düşünmeye başladım. Bir el başımı okşadı. Yanıma yere oturan büyük anneydi bu. Etekleri etrafına yayılmıştı. Örgülü saçları yumuşak bir kıvrımla omuzlarına ve kucağına iniyordu. Pencereden dışarıya baktı. Yavaş, yumuşak bir sesle şarkı söylemeye başladı. Artık onun geldiğini hissettiler. Orman ve koru rüzgarı. Dağ baba şarkısıyla ona hoş geldin diyor. Küçük ağaçtan korkmuyorlar. Onun çok duygulu olduğunu biliyorlar ve şarkı söylüyorlar. Küçük ağaç yalnız değil. Küçük aptal Layne'yi bile çağıldayan, konuşan sularıyla dağların arasında dans ediyor neşeyle. Oh, şarkımı dinle. Bize gelen kardeşim hakkında. Küçük ağaç bizim kardeşimizdir ve küçük ağaç buradadır. Avdi Usti, Küçük Geyik ve Minele, Dağ Kavu, Karga bile şarkıya katılıyor. Küçük ağaç yüreklidir ve onun gücü inceliğindendir. Ve küçük ağaç asla yalnız kalmayacak. Büyük anne şarkı söyledi ve yavaşça ileri geri sallandı. Rüzgarın konuşmasına benim için şarkı söyleyen ve bütün bunları kardeşlerime anlatan Laynahı, su kaynağını duyabiliyordum. Küçük harcın ben olduğumu biliyordum ve onların beni sevip istemelerinden dolayı mutluydum. Böylece uyudum ve ağlamadım. Gidişat. Çalışırken mırıldanan ve hafif ağırlığı altında gıcırdayarak sağlanan iskemlesinde oturan büyük anne'nin bana mokasen yapması bir hafta sürdü. Bu arada çam küçükleri ocakta çıtır diyordu. Büyük anne kancalı bir bıçakla geyik derisini kesti ve kenarlarını şeritler halinde dikti. Bitirdiği zaman mokasenleri suya soktu. Ben de onları ıslak ıslak ayağıma giydim. Kuruyunca ya hava kadar hafif, yumuşak ve esnek oluncaya dek döşemede bir aşağı bir yukarı yürüdüm. Bu sabah tulumumu giyip ceketimi ilikledikten sonra kalıptaki mokasenlerimi giydim. Hava soğuk ve karanlıktı. Sabahın ağaçları hareketlendirmek için rüzgar fısıldamasına daha çok vardı. Büyük baba kalkabilirsem onunla yüksekteki patikaya gidebileceğimi ama asla beni uyandırmayacağını söyledi. Bir erkek sabahları kendi kendine kalkar dedi bana. Gülümsemiyordu. Sabahleyin büyük baba kalkarken bir dolu gürültü yaptı. Odamın duvarına çarptı ve büyük anneyle hiç de alışkın olmadığım kadar sesini yükselterek konuştu. Dolayısıyla onu işittim ve dışarı çıkan ilk kişi ben oldum. Karanlıkta av köpeklerinin yanında bekledim. Büyük baba şaşırarak ''Demek buradasın.'' dedi. ''Evet efendim.'' dedim ve sesimdeki gururu saklamaya çalıştım. Büyük baba çevremizde atlayıp zıplayan av köpeklerini parmağıyla gösterdi. ''Siz kalacaksınız.'' diye emin etti. Onlar da kuyruklarını sıkıştırıp sızlandılar, yalvardılar. Yaşlı mahat bir olumadır tutturdu. Yine de bizi izlemediler. Hep birlikte umarsız küçük bir yığın halinde orada durdular ve alandan ayrılana dek bizi gözlediler. Büyük babanın ağrının bulunduğu ve katırıyla ineğini koyduğu bir otlağı, kıvrımlar çizen su kaynağının kıyısını izleyen alt yoldan gitmiştik hep. Bu kez çukur boyunca her zaman yukarı doğru tırmanan ve sağa çatallanarak dağ eteğini izleyen üst yola gidiyordu. Büyük babanın ardında tırıs gidiyor ve yolun eğimini hissedebiliyordum. Daha fazlasını da hissedebilirdim çünkü büyük baba hissedeceğimi söylemişti. Monolah, toprak ana, vokasenlerim aracılığıyla bana geldi. Şurada onun itişini ve yükselişini, burada salınış ve gerilişini hissedebiliyordum. Bedenini damarlarla kaplayan köklere ve derinliklerindeki su kanın yaşamını. Sıcak ve bahar gibiydi. Beni göğsünde hoplattı ki büyük anne de öyle yapacağını söylemişti. Soğuk hava soluğumdan buhar çıkartıyordu ve su kaynağı hala aşağımızda kalmıştı. Çıplak ağaç dalları kenarlarından sarkan buz saçaklarından su damlatıyordu. Yükseğe çıktıkça yolda buzlar gördük. Gri ışık, kıranlığı yumuşattı. Büyük baba durup yolun bir yanını gösterdi. İşte orada, hindi sürüsü. Gördün mü? Dizlerimin üzerine çöktüm ve izlere baktım. Ortadaki bir noktadan çıkan küçük sopaya benzer izler. Şimdi, dedi büyük baba, tuzak kuracağız. Kütük dolu bir çukur bulana tek yolu araştırdı. Çukurun yapraklarını temizledik. Sonra büyük baba uzun bıçağını çekip sünger gibi yumuşak zemini keste. Çıkanları yaprakların arasına atarak oraya boşalttık. Çukur dışarıyı göremeyeceğim kadar derin olunca büyük baba beni çıkardı. Üstünü kaplamak için ağaç dallarını çukurun yanına getirip bunların üzerine de kucak dolusu yaprak koyduk. Sonra büyük baba uzun bıçağıyla bir ucu çukura doğru meyillenen diğer ucu da hindi sürüsüne giden bir yol kazdı. Çöbinden kırmızı yerli mısır taneleri çıkardı ve yola serpiştirdi. Çukurun içine de bir avuç attı. Şimdi göreceğiz dedi ve yeniden yüksek yolda yürümeye başladık. Topraktan kreme gibi fışkıran buz ayaklarımızın altında çatır diyordu. Çok aşağıdaki çukur. Su kaynağının dibine bat, çelik bir bıçağın sırtı gibi dar bir yarık haline geldikçe karşımızdaki dağ da yakınlaşıyordu. Güneşin ilk ışınları çukur boyunca dağın doruklarına değdiğinde yolun ötesinde yaprakların üzerine oturduk. Büyük baba cebinden ekşi bisküvi ve geyik eti çıkararak bana verdi. Bir yandan yerken bir yandan da dağı izlemeye koyulduk. Güneş havaya parıltılar saçarak bir patlama gibi tepeye çarptı. Ağaçlardaki buz parıltısına bakmak göz incitiyor ve güneş gecenin gölgesini aşağı çektikçe dağı bir dalga gibi hareket ettiriyordu. Bir gözcü karga orada olduğumuz konusunda uyarıda bulunarak üç sert çağrıda bulundu. Patlayan da havaya küçük buhar üfürükleri saçan iç çekişler yolladı. Güneş buzun ölüm zırhından ağaçları kurtardıkça dağda sesler çıkardı ve mırıldandı. Büyük baba gözledi ve ağaçlarda hafif bir ıslık öttüren sabah ile birlikte büyüyen sesleri aynı benim gibi dinledi. Canlanıyor dedi yumuşak ve hafif bir sesle. Gözünü dağdan ayırmaksızın. Evet efendim dedim. Canlanıyor. Büyük ile aramda birçok insanın bilmediği bir dil olduğunu hemencecik orada öğrendim. Gecenin gölgesi ot kaptı ve güneşte parlayan küçük bir otlak boyunca geri çekildi otlak dağın yanına yerleşti. Büyük baba, tohumları yerek otların üzerine zıplayan ve kanatlarını çırpan bir bıldırcınla buz mavisi gökyüzünü gösterdi. Hiç bulut yoktu ama ilk başta kıyıdan gelmekte olan lekeyi fark etmedim. Leke büyüdü. Güneşin karşısında olduğu için gölgesi önüne düşmeyen bir kuş dağın yamacına doğru uçtu. Ağaç toruklarında bir kayakçı, kanatları yana açık. Kahverengi bir mermer gibi. Daha hızlı daha hızlı. Bıldırcına doğru. Büyük baba kıkırdadı. Bu yaşlı talkon. Şahin. Bıldırcın aceleyle havalandı ve ağaçlara doğru seyirtti. Ama yavaştı. Şahin ona çarptı. Tüyler havaya dağıldı ve sonra kuşlar yere düştü. Şahin'in kafası yükseliyor ve ölümcül darbelerle iniyordu. Bir anda pençelerindeki ölü bıldırcınla birlikte havalandı. Dağın yamacına doğru gitti. Ağlamadım. Ama üzgün göründüğümü biliyordum. Çünkü büyük baba dedi ki Üzülme küçük ağaç. Gidişat böyle. Talkon yavaş olanı yakaladı. Böylece yavaş olan, gene yavaş olan çocuklar yetiştiremeyecek. Bıldırcın yumurtalarına en az bin fare yer. Hem hızlı hem de yavaş bıldırcın yumurtalarına. Yani Talkon gidişat sayesinde yaşar. Bıldırcına yardım eder. Büyük baba bıçağıyla topraktan katlı bir kök çıkararak kabuğunu soydu. Kökten yaşamın sulu kış hazinesi damladı. Büyük baba kökü ikiye böldü ve büyük parçayı bana verdi. Yumuşak bir şekilde gidişat böyle dedi. Yalnızca gereksinim duyduklarını al. Geyik alıyorsan en iyisini alma. En küçük ve en yavaş olanını seç. O zaman geyik daha güçlü olur ve her zaman sana et verir. Paco, panter, bunu bilir. Sen de bilmelisin. Gülde. Yalnızca tibir, yani arı, kullanabileceğinden daha fazlasını depolar. Bu yüzden arı tarafından soyulur. Rakum ve çörekler tarafından da. Paylarından fazlasını depolayan ve kendilerini besleyen insanlar için de bu böyledir. Ellerindekini kaptırırlar. Bu konuda savaşlar olur. Uzun konuşmalar yaparak paylarından fazlasını ellerinde tutmaya çalışırlar. Bir bayrağın, onlara, bunu yapma hakkını verdiğini söylerler. Erkekler, sözler ve bıçaklar yüzünden ölürler. Ama gidişatın kurallarını değiştiremezler. Yola geri döndük. Hindi tuzağına geldiğimizde güneş tam tepemizdeydi. Tuzağı görmeden önce hindilerin sesini duyabiliyorduk. Oradaydılar. Taneleri çabuk çabuk yutuyor ve yüksek sesle imdat çığlıkları atıyorlardı. Çukur'un üstü kapalı değil büyük baba dedim. Neden başlarını eğip dışarı çıkmıyorlar? Büyük baba çukuru uzandı ve büyüdükçe acı acı bağıran bir hindi çıkararak ayaklarını iple bağladıktan sonra bana sırıttı. Yaşlı telkuyu Yaşlı telkuyu bazı insanlara benzer. Her şey bildiğinden çevresinde ne olduğunu görmek için asla bakınmaz. Başı bir şey öğrenemeyecek kadar yüksektedir. Otobüs sürücüsü gibi mi? diye sordum. Büyük baba ile alay eden otobüs sürücüsünü unutamıyordum. Otobüs sürücüsü mü? Büyük baba şaşırmış görünüyordu, güldü. Başka bir hindi çıkarmak için başını çukura yeniden sokarken de gülmeye devam etti. Sanırsam, diye kıkırdadı. Otobüs sürücüsü gibi. Hindi gibi sesler çıkarıyordu. Bunu bir düşün. Ama bu onun için taşınacak bir yük küçük ağaç. Bizim kafamızı yoracak hiçbir yük yok. Büyük baba hindilere ayakları bağlı halde yere uzattı. Altı hindi vardı ve büyük baba onları gösterdi. Hepsi de aynı yaştalar. Sorguçlarının kalınlığından bunu bilebilirsin. Yalnızca üçün diye gereksinimiz var. Sen seç bakalım küçük ağaç. Yerde çırpınan hindilerin arasında yürüdüm. Çömelerek inceledim. Sonra yeniden aralarında gezindim. Dikkatli olmak zorundaydım. Dizlerimin üzerine çökerek aralarında emekledim. Ta ki bulabildiğim en küçük üç tanesini seçene dek. Büyük baba hiçbir şey söylemedi. Diğerlerinin bağlarını çözdü. Onlar da kanatlarını çırparak yamaca doğru gittiler. Hindilerden ikisini omzuna attı. Diğerini sen taşıyabilir misin? diye sordu. Evet efendim dedim. Ama doğru yapıp yapmadığımdan emin değildim. Büyük babanın kemikli yüzünden hafif bir gülümseme geçti. Küçük ağaç olmasaydın sana küçük Şahin derdim. dedi. Büyük babayı yokuş aşağı inerken takip ettim. Hinde ağırdı ama omuzlarımın üzerinde onu hissetmek bana iyi geldi. Güneş daha uzaktaki daha doğru eğilmişti ve yürüdüğümüz yerde yanmış altın ışıklar oluşturarak yolun kenarındaki ağaçların dalları arasında dolaşıyordu. Rüzgar bu kış akşamında esmiyordu. Önümde yürüyen büyük babanın bir ezgi mırıldandığını işittim. Bu ana sonsuza dek yaşamak isterdim. Çünkü büyük babayı hoşnut ettiğimi biliyordum. Gidişata öğrenmiştim. Kulübe duvarındaki gölgeler Kışın akşamüstere taş şöminenin önünde otururduk. Çürümüş kütüklerin arasından çıkan kabuklar, kalın ve kırmızı reçin de arıldar, duvardaki gölgelere yansır, sonra yeniden sıçrayarak duvarlarda bir görünüp bir kaybolan, büyüyüp küçülen fantastik resimler yaratırdı. Alevleri ve dans eden gölgeleri izlerken uzun sessizlikler olurdu. Sonra büyük baba okuma üzerine yorumlar yaparak sessizliği bozardı. Haftada iki kez, cumartesi ve pazar akşamları büyük anne lambayı yakar ve bize kitap okurdu. Lamba yakmak lükstü ve bunun benim için yapıldığından emindim. Lambanın içindeki yakıt konusunda dikkatli davranmak zorundaydık. Ayda bir kez büyük baba ile ben yerleşim yerine kadar yürürdük. Ben yolda dökülmesin diye ucu bitki kökleriyle tıkanmış bir yakıt tenekesi taşırdım. Tenekeyi doldurmak epey pahalıydı. Böyle olduğu halde Büyük Baba kulübeye dönüş yolunda tenekeyi taşıtarak bana duyduğu büyük güveni gösterirdi. Yerleşim yerine gittiğimiz zaman yanımızda hep Büyük Anne'nin verdiği bir kitap listesi olurdu. Büyük Baba listeyi kütüphaneciye götürür ve Büyük Anne'nin geri gönderdiği kitapları verirdi. Büyük Anne çağdaş yazarları tanımıyordu sanırsam. Çünkü listede her zaman baş Shakespeare olurdu. Ancak Büyük Anne kitap adlarını bilmediği için Listede herhangi bir kitabın adı bulunmazdı. Bu durum bazen büyük babanın kütüphaneciye çok sorun çıkarmasına neden olurdu. Kütüphaneci gidip Başakpır'ın farklı kitaplarını çıkarır ve adlarını söylerdi. Büyük baba kitabın adını hala anımsamıyorsa kütüphaneci kitaptan bir sayfa okumak zorunda kalırdı. Bazen büyük baba onu okumaya devam etmesini söyler, kütüphaneci de birkaç sayfa daha okurdu. Bazen de büyük babadan önce ben kitabı tanır, onun pantolonunu çekiştirerek baş işaretleriyle bu kitabı okuduğumuzu anlatırdım. Ama bu bir tür yarışa dönüşürdü. Büyük baba benden önce konuşmaya çalışır, sonra fikrini değiştirir, bu da kütüphanecinin kafasına iyice karıştırırdı. Kütüphaneci başta biraz sinirlenmiş ve büyük babayı okumayı bilmiyorsa kitaplarla ne yapacağını sormuştu. Büyük baba da ona büyük annenin bize kitap okuduğunu anlatmıştı. Bundan sonra da kütüphaneci, Okuduğumuz kitapların listesini tutmaya başlamıştı. Artık kapıdan içeri girdiğimiz zaman bize sıcak davranıyor ve gülümsüyordu. Bir keresinde bana dışarı çıkara dek sakladığım kırmızı şeritli şekerleme vermişti. Dışarıda şekerlemeyi ikiye bölüp büyük baba paylaşmıştım. Eşit bölemediğim için küçük olan parçayı o almıştı. Her zaman sözlüğe bakardık. Çünkü haftada beş sözcük öğrenmem gerekiyordu. Bu da benim için hayli zordu. Hafta boyunca öğrendiğim sözcükleri konuşmalarımda kullanarak cümleler yapmaya çalışıyordum çünkü. O hafta için öğrenmem gereken sözcüklerin A ile ya da B'deysen B ile başlaması gerekiyordu. Başka kitaplar da vardı. Roma İmparatorluğu'nun yükselişi ve düşüşü gibi. Büyükannenin tanımadığı ama kütüphanecinin verdiği Shelley ve Byron'un kitapları gibi. Büyükanne uzun saç örgülerini yerlere kadar uzatıp kitaba eğilerek tane tane okurdu. Büyük baba iskemlede hafif bir gıcırtıyla ileri geri sallanırdı. Heyecanlı bir yere geldiğimizde büyük baba sallanmaktan vazgeçerdi. Büyük anne Mekbet'i okuduğu zaman gölgelerde şekillenen kulübe duvarlarında canlanan şatoyu ve cadıları görür büyük babanın iskemlesine yaklaşırdım. Büyük anne bıçaklama ve kan dolu sayfaları geldiği zaman büyük baba sallanmaktan vazgeçerdi. Büyük baba Lady Mekbet adlı kadının yapması gereken şeyleri yapıp Bay Mekbek tarafından yapılacak işlere burnunu sokmasa bütün bunların olmayacağını söylemişti. Kaldı ki Lady Macbeth hiç de bir Lady'ye benzemiyordu. Büyükbaba ona neden Lady denildiğini anlamıyordu. Büyükbaba tüm bunları ilk okumanın sıcaklığında söylemiş, bunları kafasında evirip çevirdikten sonra kesinlikle kadında, ona Lady demeyi reddediyordu, bir sorun olduğuna karar vermişti. Bir keresinde kızışınca erkek giyik bulamayan, Deli gibi ağaçların arasında koşup sonunda kendini çayda boğan dişi bir geyik gördüğünü anlattı. Gerçi bunu bilmeye olanak yok. Ama dedi, çünkü Bay Shakespeare bunu anlatmamıştı. Adam bir şey yapmayı cesaret edemediğinden her şey Bay Macbeth'in Mac suçuydu. Bu konuda çok düşündü ama sonunda suçun büyük kısmının Bayan Macbeth'le olduğuna karar verdi. Çünkü kızışmasını insanları öldürmek yerine başka yol yoksa Örneğin başına duvara vurarak ya da tilkilere öldürerek dışarı vurabilirdi. Büyük baba, Julius Caesar'ın öldürülmesinde ondan yana tavır aldı. Bay Caesar'ın yaptığı her şeyi onaylamadığını, aslında yaptığı her şeyi bilmenin yolu yoktu ama Brutus ve diğerlerinin onun üstüne çullanmasının, sayıca çok fazla olmalarının ve onu bıçaklayarak öldürmelerinin şimdiye dek duyduğu en aşağılık iş olduğunu söyledi. Bay Caesar'la bir sorunları varsa kendilerini öne çıkarmaları ve toplantı yaparak çözmeleri gerektiğini söyledi. O kadar ateşli konuşuyordu ki, büyük anne onu sakinleştirmek zorunda kaldı. Orada bulunan herkesin, Bay Cesar'ın öldürmesine karşı olduğunu, dolayısıyla ortada tartışacak bir şey bulunmadığını, ayrıca bu olayın çok uzun yıllar önce gerçekleştiğini, artık bu konuda yapılacak hiçbir şey kalmadığını söyledi. Ama George Washington konusunda büyük bir sorun yaşadık. Bunun büyük baba için ne anlama geldiğini kavramak için onun geçmişini bilmek gerekiyordu. Büyük baba bir dağ adamının bütün doğal düşmanlarına sahipti. Ayrıca yoksuldu ve yerliydi. Sanırsam bugün düşmana düzen deniliyor ama ister şerif, ister devlet ya da federal gelir memuru, isterse politikacı olsun, büyük baba onların hepsine, insanları nasıl yaşayıp geçinebileceklerini aldırmayan güçlü canavarlar anlamında yasa diyordu. Büyük baba için George Washington, yapılı ve viski yasasını çıkaran adamdı. Bu konuda hiçbir şey bilmeyen ve bilmeden de mezara giden bir kuzeni olduğunu anlattı. Kuzeni, yasanın ona karşı kim beslediğinden her zaman kuşku duymuştu. Çünkü doğru oy vermemişti. Ama oy vermenin nasıl tam olarak doğru olacağını da bilmiyordu. Büyük baba, kuzeninin seçim zamanlarında nasıl oy vermesi gerektiği konusunda kendisini yıpratarak mezara erken girdiğine inanıyordu. Bu konuda o kadar gergindi ki çok içmeye başlamış, bu da onu öldürmüştü. Büyük baba onun ölümünün suçunu politikacılara yüklüyordu. Politikacılar, dedi. Araştırırsanız tarihteki bütün cinayetlerden onlar sorumludur. Daha sonraki yıllarda eski tarih kitabını okurken büyükannenin George Washington'ın yerlerle savaşmalarıyla ilgili bölünür atladığını ve büyük babaya hayran olunacak bir şeyler vermek üzere George Washington'ın hep yanlarını okuduğunu keşfettim. Büyük babanın Andrew Jackson dahil diyebilirim ki aklıma gelen hiçbir politikaya karşı saygısı yoktu. Büyükannenin okuması bittikten sonra büyük baba yorumlarının büyük bir kısmında George Washington'a değinmeye başlar, onu politikada iyi bir adamın da olabileceği umudunun simgesi olarak görürdü. Ta ki Büyük Anne yanılarak viski vergisini okuyana kadar. Büyük Anne, George Washington'ın viski yapımcılarına vergi getirmek üzere olduğu ve viskiyi kimin yapıp kimin yapamayacağına karar verdiği yeri okudu. Bay Thomas Jefferson'ın George Washington'a bunu yanlış olacağını, yoksul dağ çiftçilerinin küçük tarlacıklardan başka bir şeylerin olmadığını ve büyük toprak sahipleri kadar çok mısır yetiştiremediği söylediği yeri de okudu. Bay Dağ adamının Mısır'dan kar etmesinin tek yolunun viski yapmak olduğunu ve bunun İrlanda ve İskoçya'da sorunlara neden olduğunu söylediği yeri okudu. Aslında İskoç viskisinin yanık tadı da buradan geliyordu. Kralın adamlarından kaçmak için tarlalarını ateşe vermelerinden. Ama George Washington onu dinlemedi ve viski vergisini çıkardı. Bu büyük babayı derinden etkiledi. Sallanmayı bıraktı ama hiçbir şey söylemedi. Yalnızca gözlerinde uzak bir bakışla ateşe daldı kaldı. Büyük anne o bölümü okuduğu için çok üzüldü. Büyük babanın omzuna vurdu ve yatmaya giderken kolunu beline doladı. Ben de kendimi neredeyse büyük baba kadar kötü hissediyordum. Bir ay sonra büyük baba ile yerleşim yerine giderken ne kadar etkilenmiş olduğunu kavradım. Patikada yürüyorduk. Büyük baba önde kulübelerin yanından geçerek yola çıktık. Arada bir yanımızdan araba geçiyor ama büyük baba başını çevirip de bakmıyordu bile. Arabaya binmeyi kabul etmezdi çünkü. Birdenbire bir araba önümüze durdu. Açık, pencereleri olmayan bir arabaydı bu. Tepesi çadır bezindendi. Arabanın içindeki adam politikacı gibi giyinmişti. Büyük babanın arabaya binmeyeceğini biliyordum. Ama bir sürprizle karşılaştım. Adam eğilip, binmek ister misiniz? diye sordu. Büyük baba bir an durup teşekkür diyerek arabaya bindi. Bana da arkaya binmem için el işareti yaptı. Yokuş aşağı iniyorduk ve yolu ne kadar hızlı geçtiğimizi görmek çok heyecan vericiydi. Büyük baba her zaman ok gibi dimdik otururdu. Arabanın içinde şapkasıyla hali uzun boylu görünüyordu. Gevşeyerek oturmayı kabul etmedi. Dolayısıyla sırtı dimdik şekilde ön cama doğru eğilmek zorunda kaldı. Bu ona hem yolu hem de direksiyondaki politikacının arabayı kullanma şeklini incelermiş gibi bir görüntü verdi. Sanırsam bu durum politikacıyı sinirlendirdi ama büyük baba ona hiç aldırmıyordu. Politikacı sonunda "Kasabaya mı gidiyorsunuz?" diye sordu. Büyük baba "Evet" dedi. "Biraz daha gittik. Çiftçi misin?" Büyük baba "Sayılır" dedi. "Adam Ben eyalet öğretmen okulunda öğretmenlik yapıyorum." dedi. Politikacı olmamasına şaşırdım ve sevindim. Büyük baba hiçbir şey söylemedi. Öğretmen, yerli misin? diye sordu. Büyük baba, evet dedi. Öğretmen, o dedi. Bu karşılık beni ve büyük babayı tam olarak açıklarmış gibi. Büyük baba birdenbire başını öğretmeni çevirip George Washington'ın biski vergisi getirdiğini biliyor musunuz? diye sordu. Büyük babanın halini gören Uzanıp öğretmene tokat atacağını düşünürdü. Öğretmen çok yüksek bir sesle ''Biski vergisi mi?'' diye bağırdı. Büyük baba ''Evet, biski vergisi.'' Öğretmen bir anda kıpkırmızı oldu ve sinirlendi. Biski vergisiyle kişisel bir ilgisi olabileceğini düşündüm. ''Bilmiyorum'' dedi. ''General George Washington'ı mı kastediyorsun?'' Büyük baba şaşırarak ''Başka George Washington var mı?'' diye sordu. Ben de şaşırdım. Öğretmen, hayır dedi. Ama bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bu bana kuşkulu geldi. Büyük babanın da tatmin olduğunu sanmıyordum. Öğretmen önüne baktı ve sanki arabayı daha hızlı sürüyormuş gibi geldi bana. Büyük baba ön camdan yolu izliyordu. O an neden arabayı bilmeyi kabul ettiğini anladım. Büyük baba yeniden konuştu ama bu kesesinin sesinin tonu fazla mutlu değildi. General Washington'ın kafasından bir sorun olup olmadığını biliyor musunuz? Yani savaşlarda belki başına bir mermi isabet etmiştir. Öğretmen büyük babaya bakmadı. Daha da sinirli görünüyordu. Ben, ya, yani diye kikiledi. Ben İngilizce öğretmeniyim. George Washington hakkında da hiçbir şey bilmiyorum. Yerleşim yerinin dış mahallelerine varınca büyük baba inebileceğimizi söyledi. Gideceğimiz yere yakın bir yerde değildik. Arabanın yol tarafından inince büyük baba öğretmene teşekkür etmek için şapkasını çıkardı ama öğretmen inmemizi zar zor bekleyerek büyük bir toz bulutuyla hemen arabasını çalıştırdı. Büyük baba bunun böyle insanlardan beklenen bir tavır olduğunu söyledi. Öğretmenin kuşku uyandıracak şekilde davrandığını ve aynı zamanda bir politikacı olabileceğinden bahsetti. Birçok politikacının dürüst insanlar arasında politikacı olmadığını iddia ederek dolaştıklarını söyledi. ''Öğretmen olduğu için onu küçümsememek gerekir. Çünkü onların çoğunun çılgın olduğunu duymuştuk.'' diye ekledi. Büyük baba, George Washington'ın savaşlardan birinde başından yara aldığını tahmin ediyormuş, bu da vergi viskisi gibi bir hareketi açıklıyormuş. Bir eşeğin teptiği ve ondan sonra hiç düzgün davranmayan bir amcası olduğunu söyledi. Amcasının bunu bazı durumlarda kullandığını düşünüyordu. Bunu açıkça söylememişti hiç.'' Örneğin bir adam kulübesine gelmiş ve karısını yatakta amcasıyla yakalamıştı. Büyük baba, amcasının dört ayak üstünde avludan koştuğunu, köpek gibi havladığını ve pislik yediğini söyledi. Ama dedi, kim sonu numara yapıp yapmadığını anlamıyordu. Koca bile bunu anlayamadı. Büyük baba, amcasının uzun yıllar yaşadığını ve yatağında huzurlu bir şekilde öldüğünü söyledi. Onu yargılayacak olan kendisi değildi. George Washington'ın durumu bana mantıklı geliyordu. Ve olumsuz tutumunu da açıklayabilirdi. Tilkiler ve Av Köpekleri Bir kış gününün öğleden sonrasında büyük baba yaşlı Maud ile ringırık kulübeyi aldı. Diğer köpeklerin önünde onları utandırmak istemiyordu çünkü. Bir şeyler olacağını tahmin ettim. Büyük anne ise neler olacağını biliyordu. Gözlerini siyah ışıklar gibi kıpırıştırıyordu ve üzerime bir geyik gömleği giydirdi. Büyük babanınki gibi. Ona yaptığı gibi elini omzuma koydu. Kendime yetişkin biri gibi hissettim. Hiçbir şey sormadım ama ortalıkta dolandım. Büyük anne bana bisküvi ve et dolu bir torba verdi. Bu gece sundurmaya oturup dinleyeceğim. Seni duyarım dedi. Avluya gittik. Büyük baba köpekleri ıslıkla çağırdı ve su kaynağının yanından yola çıktık. Köpekler ileri geri koşuyor, bizi hızlandırıyorlardı. Büyük baba av köpeklerini yalnızca iki nedenle tutuyordu. Birinci neden her bahar ve yaz mevsiminde mısır tarlasıydı. Büyük baba, yaşlı mağd ve mısıra musallat olan geyik, rakun, domuz ve kargalara karşı tarlayı koruma görevini vermişti. Büyük babanın söylediği gibi yaşlı mağdun koku duysu hiç mi hiç gelişmemişti. Tilki avında tamamen yararsızdı ama işitsel ve görsel duyuları keskindi. Bu da ona değerli olduğunu bildiği için onu duyabileceği bir şey sağlıyordu. Büyük baba av köpeğini ya da başka bir şeyin der duygusunu yitirmesinin çok kötü olacağını söylüyordu. Ringer iyi bir av am köpeğiydi ama yaşlıydı. Kuyruğu kesikti. Bu da onun çaresiz görünmesine neden oluyordu. Ne çok iyi duyuyor ne de işitiyordu. Büyük baba yaşlı Maud'un dünyaşlığında ona yardımcı olması ve değerli olduğunu hissetmesini sağlaması için Ringer'ı onun yanına koyduğunu söyledi. Bu bir tür onurlandırmaydı çünkü Ringer özellikle mısır tarlasında çalıştığı dönemlerde dimdik bacaklarla ve gururlu bir şekilde dolaşıyordu. Mısır yetiştirme döneminde büyük baba yaşlı Maud ile Ringer'ı çukurdaki ılda besliyordu. Çünkü burası mısır tarlasına pek uzak değildi. Köpekler için güvenli bir barınaktı. Yaşlı Maat, Ringer'ın gözü ve kulağıydı. Mısır tarlasında bir şey görürse tarlanın sahibiymiş gibi üst perdeden havlayarak ayağa kalkar, Ringer de aynı şeyi yaparak ardından giderdi. Mısırların arasında yürürlerdi. Yaşlı Maat görmediyse Rekun'un yanından geçer giderdi. Kokusunu alamazdı çünkü. Ama onun ardındaki Ringer kokuyu alabilirdi. Burnunu yere dayar ve Rekun'un ardından avlayarak giderdi. Rakunu tarladan kovar ve rakun bir ağaca çarpana dek kokusunu izleyerek gittiği yolu bulurdu. Sonra üzüntüyle geri dönerdi. Ama o ve yaşlı Mout hiçbir zaman vazgeçmezlerdi, işlerini yaparlardı. Büyük babanın köpeklere tutmasının diğer bir nedeni de yalnızca eğlence amacıyla tilkileri izlemekte. Köpekleri hiçbir zaman tilki avında kullanmazdı. Onlara gereksinimi yoktu. Büyük baba tilkilerin su içme ve beslenme yerlerini, alışkanlıklarını ve av yollarını, Hatta bütün oyunun düşünce sistemiyle karakterine bir av köpeğinin öğrenebileceğinden çok daha iyi biliyordu. Kızıl tilki av köpekleri tarafından takip edildiği zaman daireler çizerek kaçar, yine ortadaysa merkezin çevresinde belki bir mil, belki daha fazla tutan bir daireyle işe başlar, kaçtığı süre içinde hileler yapar, geriye doğru iz bırakma, suyun içinde koşma ve yanlış izler bırakma gibi. Ama daire çizmekten vazgeçmez. Yorulmaya başlayınca daireleri giderek küçüdür, ta ki inine çekilene kadar. Avcılar buna inine kapandı derler. Ne kadar koşarsa o kadar terler. Ağzının çevresindeki terler o kadar güçlü bir kokuya yayar ki köpekler izini bulur ve havlamalarını şiddetini artırır. Buna terleme izi denilir. Gritilki sekiz şekil çizerek koşar ve ine sekiz şeklini çizdiği zamanlar. Bıraktığı izle kesişen bir yerdedir. Büyük baba Rakun'un düşünce sistemini biliyor ve onun aldatma yollarına gülüyordu. Bir keresinde Rakun'un onu güldüğünü yemin billah etti. Büyük baba Hindin'in nereye koştuğunu biliyordu. Ayrıca bir bakışta arının sudan kovana gidişini izleyebilirdi. Giyin kendisi doğru gelmesini sağlayabilirdi çünkü onun tuhaf doğasını biliyordu. Bir bıldırıcın sürüsünü de tek kanat çırpmadan sakinleştirmesini bilirdi. Bu tür şeyleri hiç ama. Gereksinim duyduğu şeyler dışında tabii. Onların bunu anladığını biliyordum. Büyük baba av oyunu ile yaşardı. Avın içinde değil. Beyaz da adamları süreyle gelirlerdi. Büyük baba onlardan bıkmıştı. Köpeklerin de yanlarını alır, her şey sığınak bulmak için kaçışana kadar dağa yayılırlardı. Bir düzine hindi görmüşlerse, yapabilecekleri takdirde neden hepsini öldürmesinler? Büyük babaya usta bir dağlı olarak saygı duyarlardı. Bunu onların gözlerinde ve dört yol ağzındaki dükkanda büyük baba ile karşılaştıkları zaman şapkalarının siperine dokunuşlarında görürdüm. Silah ve köpekleriyle büyük babanın çukur ve dağlarından uzak durur. Bu arada avın oralarda giderek azaldığından yakınırlardı. Büyük baba onların yorumlarında çoğunlukla başını sallar ve asla bir şey söylemezdi. Ama bana söylerdi. Onlar Asla anlayamazlardı çünkü. Köpekler arkadan hoplaya zıplaya gelirken büyük babanın hemen ardından tırıs gittim. Güneşin battığı, aydınlığın açık kırmızıdan gölgeli kan kırmızına döndüğü ve her şeyi gün ışığı canlıymış da ölmek üzereymiş gibi değişip koyulaştığı zaman çukurlarda gizemli ve heyecan verici anlar başlardı çünkü. Esinti bile açıkça söyleyemediği şeyler varmış gibi fısıltıyla şakalaşırdı. Gün yatağına gitmek üzereydi ve gece yaratıkları av için dışarı çıkıyordu. Ağılın yanındaki çayırlıktan geçerken Büyük Baba durdu. Ben de onun deyim yerindeyse tam altında durdum. Bir baykuş çukura doğru üstümüze geldi. Havada Büyük Baba'nın başından daha yüksekte uçmuyordu. Hiç ses çıkarmadan ne kanat sesi ne de fısıltı. Yanımızdan geçti ve ağıla bir hayalet gibi sessizce yerleşti. Büyük Baba cüce baykuş dedi. Bazı geceler sesi, acı çeken bir kadının sesi gibi çıkan baykuşlardan. Birkaç fare yakalayacak. O yaşlı baykuşu ve fare avını rahatsız etmeyi kesinlikle istemiyordum ve yanından geçerken ağırla aramda büyük babanın durmasını sağladım. Karanlık iyice çöktü. Yürürken dağlar iki yanda hareket ediyormuş gibiydi. Çok geçmeden patikada bir çatala geldik. Büyük baba sola döndü. Artık su kaynağının kenarı dışında yol yoktu. Büyük baba buraya dar yerler dedi. Kollarını iki yana açtığında dağlara dokunabilir misin gibi geliyordu insana. Dağlar dimdik yükseliyordu, karanlıkta. Ağaçlarla doluydu ve tepemizde ancak ince bir yıldızlı çizgi bırakmıştı. Bir sabah güvercine uzun uzun ve boğuk köttü. Dağlar bu ötüşü alıp defalarca yankıladı, uzaklara taşıdı. Öyle ki bu sesin ne kadar dağ ve çukurdan geçeceğini merak ederdiniz. Sonunda uzaklarda kayboldu gitti. Bir sesten çok bir anıya benziyordu. Her yer ısızdı. Büyük babanın hemen ardından tırı sürüyordu. Köpeklerin ikisi de arkamda değildi. da iyi olurdu. Büyük babanın önünden gidiyor. Zaman zaman ona doğru koşuyor. Büyük babanın onları iş sürmeye göndermelerini bekliyorlardı. Daha yerler birden yukarı doğru kıvrıldı ve çok geçmeden büyük bir suyun aktığını işittim. Büyük babanın asılı uçurum dediği yerle kesişen bir çaydı bu. Patika'dan ayrılıp çayın üstündeki daha doğru ilerledik. Büyük baba köpekleri gönderdi. Yapması gereken tek şey işaret edip git demekti. Köpekler hafif havlamalarla gittiler. Büyük baba kiraz toplamaya giden gençler gibi dedi. Çayın üstündeki çalılığa oturduk. Hava ılıkta. Çalılık sıcaklığı azaltıyordu. Ama yaz olsa Meşe ya da ceviz ağacının altında oturmak gerekirdi. Çünkü çalılar yazın sıcaklığı çekerdi. Yıldızlar suda yıkanıyor, çayın çevresinde dolanıyor, dalgacıklara biniyorlardı. Büyük baba kısa bir süre sonra yaşta hilekar yoluna girdikleri zaman köpekleri sesini dinlemeye başlayabileceğimizi söyledi. Büyük baba tilkiye böyle derdi. Büyük baba yaşta hilekar topraklarında olduğumuzu beş yıldır buraya bildiğini söyledi. Birçok insan... Bütün tilki avcılarının tilkileri öldürdüğünü düşünür. Ama bu doğru değildir. Büyük baba yaşamında bir kez bile tilki öldürmemiştir. Tilki avının nedeni köpeklerdir. İş sürmelerini dinlemek. Tilki inine kapandığı zaman Büyük Baba köpekleri hep geri çağırır. Büyük Baba dedi ki: "Yaşlı hilekar için işler tek düzeleşmeye başladığı zaman Büyük Baba ile köpeklerin onu izlemesini sağlamaya çalışarak gelip kulübesine sundurmasını kenarında dururmuş." Bu bazen büyük babanın köpeklerle başının derde girmesine yol açarmış. Köpekler havlar, yaşlı hile ker çukurda onlara yol gösterilmiş. Büyük baba huysuz olduğu ve iş sürme havasında olmadığı zamanlar tilkiyi elinden kaçırmaktan hoşlandığını söyledi. Bir tilki inine kapatılmak istediği zaman köpekleri kışkırtmak için dahi yani hileler kullanır. Oyundan hoşlandığı zaman bütün kırda oyun oynar. Büyük baba en iyi kısmın Yaşlı hilekarın kulübesinin çevresine kadar gelip büyük babaya sorun yaratmanın cezasını ödeyeceğini bilmesi olduğunu söyledi. Dörtte biri kullanılmış, ay dağın üstünde göründü. Çamlar arasında şekiller oluşturdu ve çayda ışıklar yanıp söndürdü. Dar yerlerde yavaşça hareket eden puslardan ince gümüş rengi gemiler yarattı. Büyük baba bir çama yaslanıp bacaklarını uzattı, ben de aynı şeyi yaptım. Benim sorumluluğumda olduğundan torbayı hemen yanıma koydum. Fazla uzakta olmayan büyük bir havlama uzun uzun yankılandı. Büyük baba bu yaşlı Ripit diyerek biraz güldü. Büyük alt atmaca. Bir istediği her şeyi bilir ama bekleyemez. Bu yüzden koku alma yeteneğini kaybetmiş gibi davranır. Havlama seslerinin ne kadar yanıtıcı olduğunu dinle. Yalan söylediğini anlarsın. Elbette havlama sesleri böyle çıkıyordu. Allah'ın belası kesinlikle yalan söylüyor dedim. Büyük annenin yanında olmadığımız zamanlar, büyük baba ile ben küpür edebilirdik. Bir dakika sonra diğer köpekler çevresinde dolanarak ona havlamaması gerektiğini öğrettiler. Dağlarda buna blöfçük köpek denir. Yeniden sessizlik oldu. Bir süre sonra büyük bir havlama sessizliği bozdu. Uzun ve uzaktan gelen bir havlamaydı. O zaman bunun gerçek bir şey olduğunu hemen kavradım. Çünkü içinde heyecan taşıyordu. Diğer köpekler de bu havlamaya eşlik ettiler. Büyük baba, bu mavi çocuk, dedi. Dağlardaki en iyi bunun. Onun ardındaki küçük kızıl. Şu da bez. Başka bir havlama daha duyuldu. Delice bir havlama. Büyük baba, bu da sonuncu sıradaki yaşlı bit. Artık giderek uzaklaşan tam bir kara vardı. Sesleri ileri geri yankılanarak sonunda köpekler dört bir yandaymış gibi gelmeye başladı. Sonra yok oldu. Büyük baba, Perçin Dağı'nın arka kısmındalar, dedi. Kulağımı zorlayarak dinledim ama hiçbir şey duyamadım. Bir gece Şahin'e arkamızdaki dağın yan tarafından siii sesiyle gelerek havayı keskin ıstıklarla kesti. Şahin üstünde bir baykuş ona yanıt verdi. Hu hu hu are you? Büyük baba güldü. Baykuş çukurda durur, Şahin yamaçlarda. Bazen yaşlı Şahin suda kolay avlar bulunduğunu sanır. Ve yaşlı baykuş bundan hoşlanmaz. Bir balık çayda dalgalanma yarattı. Kaygılanmaya başladım. Büyük babaya fısıldadım. Köpekler onu kaybettiler mi? Büyük baba hayır dedi. Köpekleri her an duyabiliriz. Perçin Dağı'nın diğer yanından sesleri gelecek ve şu amaçtan geçerek bize doğru koşacaklar. Elbette öyle yaptılar. Önce sesleri uzaktan geldi sonra giderek yankılaşmaya başladı. Sonunda uluyarak geldiler. Karşımızdaki yamaçtan inerek çayı geçtiler. Sonra arkamızdaki dağın yanına dolaştılar ve yeniden Perçin Dağı'na tırmandılar. Bu kez Perçin Dağı'nın bize yakın tarafından koşuyorlardı. Onları duyduk. Büyük baba, yaşlı hilekar daireyi küçültüyor, dedi. Bu kez çayı geçtikten sonra yaşlı hilekar onları tam önümüze kadar getirebilir. Büyük baba haklıydı. Köpeklerin çayda çıkardığı sesleri duyduk. Onlar bağırıp suda dalga sesleri çıkartırken büyük baba ayağa kalkıp kolumu tuttu. Büyük baba, işte orada, diye fısıldadı ve oradaydı. Çayın kenarındaki söğüt ağaçlarının arasından gelen yaşlı hileker, dili dışarıda yürüyor, ardında kaygısızca sallanan dolgun bir kuyruk taşıyordu. Kulaklarını dikleştirmişti. Çalılık çevresinde dolanarak sakin sakin yürüyordu. Bir an durdu, öne yağını kaldırıp yaladı. Sonra başını köpeklerin avladığı yere doğru çevirdi ve yürüdü. Büyük baba ile benim önümde suyun içinde duran birkaç kaya vardı. Beş ya da altı kaya neredeyse çayın ortasına kadar yükselmişti. Yaşlı hilekar kayaların durduğu yere varınca durup geriye baktı. Köpekleri ne kadar uzakta olduğunu ölçüyordu sanki. Sonra sırtını bize dönerek sakince oturdu ve çaya bakarak orada durdu. Ay onun posunda kırmızı ışıklarla parladı. Köpekler yaklaşıyordu. Büyük baba kolumu sıktı. Şimdi onu seyret. Yaşlı hileker çayın kenarından birinci kayayı atladı. Orada bir dakika kadar durdu sonra kayanın üzerinde dans etmeye başladı. Ardından ikinci kayayı atladı ve gene dans etti. Sonra bir sonraki kayaya bir sonraki kayaya ta ki çayın ortasındaki son kayayı atlayana kadar. Kayadan kayaya atlayarak geriye döndü ve kıyıya en yakın kayaya vardı. Orada durup dinledi. Sonra ayağını suya soktu ve gözden kaybolana dek su sışrattı. Köpekler geldiği zaman artık yeniden görünür olmuştu. Mavi çocuk en önde burnunu yere sürtüyordu. Yaşlı Ritbit onun ardındaydı. Besilik küçük kısıldı en arkadan geliyorlardı. Ara sıra içlerinden biri burnunu kaldırıyor ve kanımızı donduran bir uuu sesi çıkarıyordu. Köpekler kayaların çayla buluştuğu yere geldiler. Mavi çocuk bir an bile duraksamadı. Kayadan kayaya atlayarak ilerledi. Diğerleri de tam arkasından gittiler. Çayın ortasındaki son kayaya vardıklarında Mavi Çocuk durdu ama yaşlı reddit bir devam etti. Kendinden çok emin bir elde suya daldı ve karşı kıyıya yüzmeye koyuldu. Bes onun ardından atladı ve o da yüzmeye başladı. Mavi Çocuk burnunu kaldırarak havayı koklamaya çalıştı. Küçük Kızıl da onunla birlikte kayada kaldı. Bir dakika içinde Mavi Çocuk ve Küçük Kızıl kayadan kayaya atlayarak bize doğru gelmeye başladılar. Kıyıya vardılar. Mavi Çocuk yolu gösteriyordu. Sonra yaşlı hilekarın izini buldular. Uzun uzun ve yüksek sesle havladılar. Küçük Kızıl ahenkli bir ses çıkarıyordu. Bes, yüzerken geriye döndü. Yaşlı Ritpit ise öbür kıyıda kendini tam olarak kaybetmiş bir şekilde ileri geri koşuyordu. Havlıyor, uluyor ve burnunu yere sürdüyordu. Mavi çocuğu işittiği zaman çayın suyuna daldı ve öyle hızlı yüzdü ki kıyıya varana dek başı suyun içinde kaldı. Kıyıya varınca diğerlerinin yanına katıldı. Büyük baba ile öyle çok güldük ki neredeyse dağdan yuvarlanıyorduk. Ben bir çam fidanında ayakkabımın bağını kaybettim ve çalılara düştüm. Büyük baba beni oradan çıkardı. Saçımdaki çalıları temizlerken hala gülümsüyorduk. Büyük baba, yaşlı hilekarın bu ile yapacağını bildiğine, bu nedenle burayı seçtiğini söyledi. Yaşlı hilekarın yanına gelip köpekleri seyredeceğinden emin olduğunu söyledi. Büyük baba, yaşlı hilekarın köpekler gelene dek bu kadar uzun süre beklemesinin nedenine köpeklerin heyecanlandığı zaman, duygularının duyularına baskın geleceğini tahmin ederek, kokusunun kayalarda taze kalmasını istemesi olduğunu söyledi. Yaşlı ribit ve beste, bu hile işe yaradı ama mavi çocuk ve küçük kızıl kanmadılar. Büyükbaba aynı şeyin duyulara egemen olan duyguların, yaşları bit gibi insanları da aptallaştırdığını defalarca gördüğünü söyledi. Ki sanırsam öyleydi. Gün doğmuştu ama ben farkına bile varmamıştım. Büyükbaba ile çayın kıyısına indik ve ekşi bisküvilerimizle eti yedik. Köpekler havlıyor ve önümüzdeki yamaçtan inerek bize doğru geliyorlardı. Güneş dağı tepesine çıkarak çay boyunca sıralanan ağaçları aydınlattı ve çalılar üstünde kızıl bir ispinosu ortaya çıkardı. Büyük baba bıçağını bir sedir ağacını kabuğuna sapladı ve kabuğun bir ucunu döndürerek kepçe yaptı. Çayın dipteki çakılları görebileceğimiz kadar berrak bir yerinden soğuk su içtik. Suyun sedir ağacı gibi tadı vardı. Bu da beni acıktırdı ama bütün bisküvileri yemiştik. Büyük baba, yaşlı hilekarın bu kez çayın diğer kıyısında ortaya çıkabileceğini söyledi. Onu yeniden görebilecektik. Sessiz durmak zorundaydık. Hiç hareket etmedim. Karıncalar ayağıma geldiği zaman bile. Büyük baba, karıncaları gördü ve onları atabileceğimi söyledi. Yaşlı hilekar bunu görmezdi. Ki öyle yaptım. Kısa bir süre sonra köpekler yeniden altımıza çaya geldiler. Onu gördüm. Çayın öbür kıyısında dili dışarıda tembellik ediyordu. Büyük baba ıslık çalınca yaşlı hilekar durup bize baktı. Bir dakika orada durdu. Gözlerini sırıtıyormuş gibi kırpıştırıyordu. Sonra homurdandı ve yürüyerek gözden kayboldu. Büyük baba, yaşlı hilekarın bütün bu uygunsuz şeylere neden olmaktan iğrendiği için homurdandığını söyledi. Yaşlı hilekarın bunu hak ettiğini düşündüm. Büyük baba, bazı insanların, tilkilerin değiş tokuş ettiklerini duydum dediğine ama kendisinin bunu gördüğünü söyledi. Yıllarca önce tilki izi sürüyorken çayırlıktaki bir tümsekte oturduğunu anlattı. Kırmızı bir tilkinin ardında köpeklerle geldiğini ve kovuklu bir ağacın önünde durduğunu, uluduğunu söyledi. Kovuktan başka bir tilkinin çıktığını ve ilk tilkinin içeri girdiğini anlattı. Sonra ikinci tilki köpekleri arda takarak gitmiş. Büyük baba ağaca çok yaklaştığını ve köpekler birkaç adım ötedeyken yaşlı tilkinin holladığını da söyledi. Yaşlı tilki kendisine o kadar çok güveniyormuş ki köpeklerin çok yakında gelmesine zerre kadar önem vermemiş. Mavi çocuk geldi ve çay kıyısında durdu. İki adımda bir havlıyordu. Köpekler gözden kayboldular ve bir dakika içinde bir havlama diğerlerinden ayrılarak ulumalara dönüştü. Büyük baba küfür etti. Allah kahretsin. Yaşlı rübbet yeniden karşı kıyıya geçip yaşlı ilekere aldatmaya çalışıyor. Gitti ve bütün izi kaybetti. Dedi. Dağlarda böyle bir şey aldatan köpek olarak bilinirdi. Büyük baba yaşlı Repit'i geri göndermek için bağırıp havlayacağımızı ve bunun da iş sürmenin sonu olacağını söyledi. Diğer köpekler de gelecekti çünkü öyle yaptık. Büyük baba gibi uzun uzun bağıramıyordum. Neredeyse inişli çıkışlı bir türküydü. Ama büyük baba gayet iyi olduğumu söyledi. Kıza bir süre sonra köpekler geldi ve yaşlı Repit yaptığından utandı diğerlerinin arkasına gizlendi. Fark edilmeyeceğini umuyordu. Büyük baba bunun işe yaradığını ve belki bu kez kendisine gereksiz sorunlar yaratmadan hile yapmamayı öğreneceğini söyledi. Ki bu da mantıklı olduğunu kanıtlar. Asıl uçurumdan eve dönmek için dar yayları indiğimizde güneş batmak üzereydi. Köpekler patika adayaklarını sürüyorlardı ve ben onların yorulduklarını biliyordum. Ben de yorulmuştum ve büyük baba yavaş yavaş yürüyecek kadar yorgun olmasa ona yetişmekte çok zorluk çekecektim. Kulübenin girişini ve büyük anneye gördüğümüzde alacakaranlık çökmüştü. Büyük anne bizi karşılamak için yola çıkmıştı. Beni kucağına aldı. Gerçi kendim de yürüyebilirdim. Ve bir kolunu büyük babanın beline doladı. Sanırsam yorulmuştum. Çünkü onun omzunda uyuyakaldım. Ve kulübeye ne zaman gittiğimizi hiç hatırlayamadım.